Günaydın. Sabahın ilk kampanya haberi Sağlık Bakanlığı'nı muhatap alıyor ve lösemi hastalığıyla mücadele etmek zorunda olan çocukların ve ailelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiyor. Kampanyacı bu hastalığın hasta ve hasta yakınları için her açıdan çok yıpratıcı olduğunu, üstelik ilik nakliyle hastalıktan kurtulma imkanı olduğu halde neredeyse her gün bu hastalıktan bir kişinin kaybedildiğini söylüyorum. Bu tedavi yönteminde önce hastanın yakınlarından doku taraması yapıldığını, aile içinden uygun doku bulunamadığı durumlarda aile dışı doku tarama yönteminin kullanıldığı bilgisini veriyor. Aile içinde uygun doku bulma şansı dörtte birken aile dışı uygun doku bulma olası 40 binde bir kadar Azalıyor. Bu düşük olasılık yüzünden de doğal olarak çok sayıda örneğe bakmak gerekiyor. Bunun çözümünün de çok sayıda bağışçının örnek vermesi olduğunu son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve basın organlarının teşvikiyle bağış miktarının arttığını söylüyor. Gelelim kampanyanın asıl üstünde durduğu konuya. Bağışçılardan alınan örneğin sınıflandırılıp arşivlenmesi için en başta bu konuya ayrılacak personel ve kayıt sisteminin yeterli olması gerektiğini söyleyen kampanyacı Ayrıca tek bir örneğin sınıflandırılması için gereken teknik ekipman maliyetinin de 250 liranın üstünde olduğunu ekliyor. Doku örneklerini inceleyecek bütçe ayrılsa bile bu konuda çalışan laboratuvar sayısının da çok yetersiz olmasının sorunu daha da derinleştirdiğini söyleyen kampanyacı, Sağlık Bakanlığı'na daha önce halka verdiği sözü hatırlatıyor ve Bakanlık Türk Kök Projesi'ni Ocak 2014'te hayata geçireceğini bildirmişti ancak yıllardır sözde başlayacak olan proje, Ocak ayı sonuna gelinmesine rağmen hala hayata geçmedi. Tüm bu sorunlar göz önünde bulundurularak mevcut ve verilmeye devam edilen kan örneklerinin acil olarak incelenmesini istiyoruz diyor kendisi. Bugünün ikinci kampanya haberi ise futbolla ilgili. Kampanyayı başlatan Salih Sözmen bir futbol sever ve Süper Lig'in heyecanını yitirdiğini söylüyor. Futbol Federasyonu'nun muhatap aldığı kampanyasında Süper Lig'de lider durumunda olan Fenerbahçe'nin rakipleriyle arasında büyük bir puan farkı yüzünden heyecan kalmadığını, sonu belli görünen bu lige yeniden heyecan gelebilmesi için Süper Final uygulamasının yeniden uygulanmasını istiyor ve açtığı kampanyaya futbol severlerden destek bekliyor. Bir başka kampanya haberi de Çukurova Üniversitesi ile ilgili kampanyayı başlatan Açelya Altun. Öğrencisi olduğu bu üniversitenin turizmle ilgili fakültesinin öğrencisi. Fakülte binalarının Adana merkezine bir buçuk saatlik uzaklıkta olduğunu ve hem bu uzaklık nedeniyle her okul günü çok fazla vakitlerini yolda geçirmek zorunda kaldıklarını hem de yeterince sosyalleşemediklerinden yakınıyor. Her gün okula gelmek için bu mesafeyi aşmak için fazla da ulaşım gideri yaptıklarını Söylüyor Açelya ve fakültenin ana kampüse taşınmasını, şehrin içine gelmesini istiyor. Gelelim bir diğer kampanya haberine. Bunda başlatan Aydın Esen, Başbakanlığı muhatap almış. Diyor ki, Etimeskut Zıhlı Birlikler arazisi kent parkı olsun Ankara'da. Aydın Esen, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nin inşa edilen yeni projelerle zarar gördüğünü düşünüyor. Ve diğer uygar şehirlerde olduğu gibi başkent insanının da ihtiyaç duyduğu yeşil alanların korunmasını istiyor. Aydın Esen Ankara'daki diğer yeşil alanlarında korunmasını istiyor sadece buranın değil ve 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı kanunun uygulamasındaki endişelerini dile getiriyor. Diyor ki çıkarılan bu kanunla Milli Savunma Bakanlığına ait askeri birliklerin kullandığı arazilerdeki ihtiyaç kalmayan mülklerin elden çıkarılabileceği ve birliklerin başka alanlara taşınabileceğini belirtiyor kampanyacı. Bu konuda şunları söylemiş Atatürk Orman Çiftliği'nin amacından uzak kullanılması nedeniyle Ankara halkının daha fazla artan yeşil alan ihtiyacının karşılanması ve Cumhuriyet Başkenti Ankara'nın diğer uygar ülke başkentlerinde ve şehirlerinde olduğu gibi çağdaş bir kent içi parka kavuşması için söz edilen kapsamda etimeskut zihli birliklerinin bulunduğu yerden taşınması ve bu alanın imara açılmasının gündeme geleceği ifade edilmektedir. Yıllar önce şehrin dışında kurulan ancak bugün etrafı Ankara ilçeleri tarafından sarılan bu arazinin Ankaralı'nın eksikliğini hissettiği kent parkı olarak değerlendirilmesinin kamu yararına olduğunu düşünen Aydın Esen kampanyasına destek arıyor. Sıradaki haberimiz Antalya'nın Manavgat ilçesindeki müzik sever gençlerin açtıkları kampanya ile ilgili başlatan Kadircan Aktaş diyor ki. Rap tarzı müzik tutkunu gençlerin ilçede çok sayıda olduğunu, sık sık konser ve partiler düzenlediklerini söylüyor. Büyük katılım olduğu bu organizasyonlarda konser sanatçılarının da geldiğini, bunun da doğal olarak bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Kadircan Aktaş demiş ki, hem eğlence alanı tutmanın hem de konser sanatçılarını ağırlamanın gençler için ne kadar zor olduğunu belirtmiş kendisi. Ve diyor ki, ilçe belediye başkanı lütfen bizim için bir konser alanını Hizmete sokun. Bakalım Manavgat ilçesi gençlerin seslerini dinleyecek mi? Şimdi de bir diğer kampanyaya geçelim. Cihan Şener'in açtığı bu kampanyaya bir beraber göz atalım. Cihan Şener demiş ki, Mecliste görev yapan tüm milletvekillerini seslenmiş, devlet televizyonu tarafından yayınlanan Meclis oturumlarının sık sık ara verilerek gösterildiğini ve bazı görüşmelerin hiç yayınlanmadığını fark ettiğini söylüyor. Tamamıyla Türk halkını ilgilendiren ve halkın temsilcilerinin gerçekleştirdiği oturumları tüm çıplaklığıyla takip edebilmenin en doğal hakları olduğunu düşünen Cihan Şenel, milletvekillerinin herhangi bir sansür ve kısıtlama yapılmaksızın meclis oturumları alternatif bir yayına mesela akıllı cihazlarıyla internet üzerinden yapılmasını istiyor. Bu tür yayının yapılabilirliğine örnek olarak da ana muhalefet partisinden bir milletvekilinin tablet bilgisayarı aracılığıyla yaptığı canlı yayını Göstermiş kendisi. Bugünkü lösemi hastası çocuklarla ilgili haberimizden sonra yine çocukları ilgilendiren bir diğer kampanya haberi verelim. Kampanyayı başlatan Ferhat Çehreli Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhatap aldığı kampanyasında girişen teknolojinin hayatımıza soktuğu bir kimlik tanıma teknolojisinin çocuklara zarar verdiğini söylüyor. Bu tanımlama sisteminin damar yolu okuma cihazıyla çalıştığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere de kullanılmaya başlandığı bilgisini vermiş. Bu cihazın kullanım talimatında 12 yaşından küçük çocuklara kullanılmaması uyarısının yer aldığını söyleyen Ferhat Çehreli, cihazın tomografi cihazına benzer şekilde çalıştığını, az da olsa kızılötesi radyasyon yayarak kullanıcının damarlarını okuduğunu ve bu sayede kimlik tanısı yaptığı bilgisini paylaşmış. Aynı cihazın. Engelli çocukların özel eğitim gördüğü kurumlarda da kullanıldığını, bunun kullanımındaki talimatında çocuklarda kullanılamaz uyarısına ters düştüğünü vurgulayan kampanyacı haftada 3 gün okula gelen çocukların düzenli olarak bu ışınma maruz kalmalarının tehlikesini hesap ediyor ve cihazlarının kullanılmasına son verilmesiyle ilgili bu açlığı kampanyasına destek buluyor. Diyor ki çocuklarda kullanılması. Bu tanı sistemini uygulamayın, radyasyon alıyorlar. Evet, size vatandaş haberlerini getirdik bu sabah. Yine bütün bu haber ve insanların hayatlarına dokunan konular Change.org sitesinde bulunabilir. Hatta siz de buraya girerek bir kampanya başlatabilirsiniz. Esen kalın.